Sultan Abdülaziz devrinin ünlü alimlerinden Şeyhülislam bir Dürrizade vardır. Dürrizade hayırsever bir insandır. İstanbul'un fakir fukarası onun eline bakar, onun konağının yolunu gözler, onun geçeceği yollara dökülür imiş. Dürrizade'nin ikinci bir özelliği de çok güzel yemekler yaptırması, mutfağında da çok güzel kendisinin yemek yapması. Dürrizade'nin yaptığı yemeklere Sultan Abdülaziz de bayılır. Arada sırada onunla yemek yemekten lezzet alırmış. Hem ruhu hem midesi buradan şenlikle ayrılırmış. Günlerden birinde demiş ki, ''Efendi biraz bizim sarayımıza yakın otursanız da sizinle daha sık beraber olsak.'' Dürrizade o sırada Topkapı tarafında bugünkü pazar tekke civarında bir yerde oturmaktadır. Ve şu cevabı verir, ''Efendimiz bu mümkün değil çünkü ben Topkapı'dan ayrılamam.'' İyi ya işte biz size bir konak veririz bu tarafa gelirsiniz. Efendim o zaman da fakir fukaraya zulüm olur. Padişah şaşırmış. Neden ki? Çünkü efendim bizim o taraftaki evlerin mutfakları yoktur. Hep bizim mutfaktan oralara ev, evlere yemek gider. Eğer ben oradan taşınırsam onlara zulüm olur. Şimdi yemek içmekle alakalı olarak insanların yapabildikleri en yüksek derecelerden birisi Dürrizade'nin yaptığı. Ama öbür taraftan yemek içmeyi kendileri iş edinenler yemek içme dolayısıyla adı oburluğa çıkanlar da yaşamıştır bu dünyada. Nişanca camii müezziniyle imamı mesela oburlukta birbirlere yarışırlarmış. O kadar ki Ramazan iftarlarını kaçırırlarmış bu yüzden. Hayatın içerisinde oburlar ikinci Abdülhamit döneminde o kadar çoğalmış ki ikinci Abdülhamit döneminde. Pide fırınları, iftar vakitleri iki kişi tarafından kapatılırmış. Yani iki obur tarafından. Artık sahura kadar nasıl yiyorlarsa bütün pide fırının çıkardıklarını. Tarihte meşhur oburlar vardır. Bunlardan en meşhurlarından birisi de Bağdat'ta yaşamıştır. Rivayet ederler ki Harun Reşit zamanında Bağdat'ta Boş Abbas diye bir adam yaşardı. Bu adamın özelliği ne yerse yesin, ne kadar yerse yesin hiç doydum dememekte. Hayatı boyunca ağzından doydum kelimesi asla çıkmamıştı. Günlerden birinde Harun Reşit sarayında Vüzera'ya, ulema'ya bir yemek hazırlatmış. Herhalde bir 30-40 kişilik yemek. Ve sarayın salonunda yemekler tepsiye konulduğu sırada birden bakmış ki caddede Dicle'nin kenarından Oş Abbas geçiyor. Çağırın demiş bugün bunu doyuralım. Çağırmışlar adamı, saraya gelmiş, bakmış ki yemekler her tarafta. Hünkârım azıcık şunlardan yiyeyim mi? Ye demişler, senin için hazırladık, ye, buyur, otur. Niyeti, o gün doydum diyerek saraydan, gö saraydan göndermek. Ama adam yedikçe yemiş, yedikçe yemiş, yedikçe yemiş, gittikçe şişmiş, gittikçe kalınlaşmış. Ama hiç doydum demiyor. Doydun mu Abbas diye soracak olursa birisi, müsaade edin birazcık yiyeyim diyor. Adam bir an hareketleri yavaşlamış, artık ağzına giden lokmalar, elleri falan yavaşlayınca iyice. Abbas doydun galiba. Efendim azıcık müsaade edin yiyivereyim diyor. Hiç doydum demek yok. Sonunda Harun Eşit kendisi gelmiş. Abbas doydun mu doymadın mı demiş. Abbas demiş ki azıcık yiyeyim hünkârım demiş. Peki ye bakalım demiş. Biraz sonra bakmış ki adam elden gidecek yani ölü, ölecek yerken ölecek. Kılıcı çıkarmış, Abbas'ın ensesine dayamış. Abbas demiş, doydun mu, doymadın mı? Şimdi söyle. Artık yemeyeceğim hünkârım demiş. Müsaade edin bana, ben gideyim demiş. Doydun mu? Yemeyeceğim hünkârım demiş. Gene doydum demek yok. Bakmışlar ki iş kötüye gidecek, salıvermişler. Abbas saraydan çıkmış. O kadar yemeği yedikten sonra, biraz sonra dizlerinin kenarında bir obur arkadaşına rastlamış. O bakmış ki Abbas biraz genişlemiş. Demiş ki Abbas saraydan çıktın galiba ziyafete kondun çok şey yedin ne yemesi birader demiş ne ziyafeti kılıç korkusuyla insan bir şey mi yiyebiliyor sanki demiş.